Ankara Hukuk Fakültesi'nde talebeyken Eskişehir Adliyesi'nde avukatlık stajı yapan Kemal Taner gerek mahkemeye gerekse hapishaneye rahatlıkla girip çıkıyordu o sıralar. Hapishanede Bediüzzaman zaman hazretleriyle aralarında geçen bir hatırayı şöyle naklediyor. Hapishaneye yanına görüşmeye gitmiştim. Namazı yeni kılmış tesbih çekiyordu. Elini öptükten sonra kendilerine dedim ki, efendim, size birçok keramet gösterir diyorlar. Halbuki ben sizden herhangi bir harika hal ve vaziyet görmedim. Eğer böyle bir şey gösteriyorsanız bana da gösterin. Mesela şu elinizdeki tesbih kendi kendine yürüsün. Bediüzzaman Hazretleri tebessüm etti. Bana temsili şu hikayeyi anlattı. Bir adamın çok sevdiği, sevimli, sevgili bir tek oğlu varmış. Adam bu kıymetli yavrusuna çok değerli bir hediye almak için kuyumcu dükkanına götürmüş. Çok çeşitli elmaz ve mücevherattan hangisini beğenir ve isterse oğluna alacakmış. Mücevherat dükkanında kuyumcu adam dükkanı süslemek için tavana çok çeşitli renklerde Kırmızı, yeşil, mavi, mor, pembe, sarı, her renkte büyük balonlar asmış. Çocuk dükkana girince mütemadiyen tavandaki balonlara bakarak baba ben bu balonlardan isterim diye tutturmuş. Başlamış ağlamaya. Adam oğlum ben sana çok pahalı ve kıymetli elmas mücevher alacağım diyormuş. Çocuk ise ben balon isterim. ...diye ağlayıp duruyormuş. Bu misali bana anlatan Bediüzzaman Hazretleri sözlerine devamla. Ben Kur'an'ın elmas ve mücevherat dükkanının vehçisiyim, dellalıyım. Ben baloncu değilim. Benim dükkanımda, benim pazarımda Kur'an'ın ebedi ve ölümsüz elmasları var. Ben bunlarla meşgulüm. Ben Kur'an nurunu ilan ediyorum, balonculuk yapmıyorum dedi. Bediüzzaman Hazretlerinin ne demek istediğini anlamıştım. Yaptığım hareketten dolayı mahcup olmuştum.